Akın Yılmaz arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hemen konuğumuzu tanıştıralım, tanıtalım. Serkan Bektaş. Bugün Serkan Bektaş'ta Esenyurt'taki konut krizi konusunu görüşeceğiz, konuşacağız, bilgi alacağız. Ayrıca telefonla gene aynı konuda Ceren Kumbasar'a bağlanacağız. Ceren Kumbasar Küp İstanbul Başkanı, İstanbul Genç Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Türkiye Genç İş Adamları Konferansı e, Konfederasyonu Yüksek İstişare Komitesi üyesi, e, sekreteri, e, genel sekreteri. Evet, e, Serkan Bektaş e, bir bilişim uzmanı değil mi? Ama aynı zamanda Esenyurt mağduru. Doğrudur. Evet, bir kısa bilgi verelim. Esenyurt'ta ne oldu da... Mağdur oldunuz. Ee, çok kısa bilgi vermek gerekirse Esenyurt'ta e, bir e, inşaat projesine güvendik. E, bu inşaat projesinden bir satın alma yaptık. E, daire ki, satın aldınız. Daire satın evet. aldık ama olmayan bir daireyi tabii evet, ki satın tabii. aldık. Projenin başında. Doğrudur. E, ve sonunda e, Nisan ayında Nisan 2000 13'te bize teslim edilmesi gereken daireler henüz e, tamamlanmadı. Hatta bizim bulunduğumuz binalarda e, temeller daha atılmamış durumda. E, bunun sebepleri konusunda da bir takım. Hangi tek, projedir bu? E, Uluhan grubun inşa etti Babil Kuleleri projesi. Esenyurt bölgesinde, Esenyurt bölgesinde, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne çok yakında konum itibariyle güzel bir proje olduğunu düşünmüştük. Evet, ama bunun ee, bu son kentsel dönüşüm kanunu, kentsel dönüşüm e, yasasıyla hiçbir alakası yok bildiğim daha, kadarıyla yok. Çünkü daha, daha önce, önce başlamış daha bir önce proje. Daha önce başlamış olan bir proje. Ee, ama gene e, gazetelerdeki bilgilerden e, hareketle. Bunun da Esenyurt Belediyesi'nin kendi içindeki kentsel dönüşüm projelerine bağlantılı olduğunu anlıyoruz. Esenyurt Belediyesi yöredeki inşaat projelerini bu anlamda oldukça desteklediğini göstermiş projelerin başladığı dönemde. Evet. Hatta bizim projemizin açılışını da Sayın Başkan Necmi Kadıoğlu gerçekleştirmişti. Temel atma töreni. Temel atma töreninde doğrudur. Hı hı. Ee, biz de tabii hani tüm bunları ve çevrede yapılmış diğer daha önce yapılmış projeleri de güvenerek Esen bölgesine bölgesinde elimizdeki küçük imkanlarla e, çocuklarımız için bir takım yatırımlar yapmaya karar verdik ve e, buradan dediğim gibi satın almayı gerçekleştirdik. Asıl mağduriyetimiz hani Nisan 2013'te bize teslim edilmesi gerekecek olan daireler henüz ortada yoktur. E, temelleri dahi henüz atılmamıştır. Bunun da çeşitli sebepleri var. Bu sebepler hani bizim görebildiğimiz sebepler var. İnşaatın ruhsatının daha önce verilen ruhsatın büyükşehir belediyesi tarafından iptal edilmesi ve bu esnada da yeni ruhsat çıkana kadar inşaatta bir takım beklemelerin, duraklamaların olmuş olması. Yeni çıkan ruhsatın ise daha önce verilen kat sayısından daha düşük kat sayısında verilmiş olması bizleri de mağdur etti. Aslında sonuç olarak bakarsanız inşaat firmasının da mağdur olduğunu biz bir taraftan düşünüyoruz bu mantıkla. Çünkü yapmış oldukları birçok plan eminim ki finansal anlamda da alt üst olmuştur. Bu beklemeler duraklamalardan dolayı da finansman sıkıntıları yaşıyor olabileceklerini düşünüyoruz. Bu sadece bizim projede değil ki... Birkaç tane firmadan bahsediliyor deniliyor haberlerde vesaire ama toplam bizim bildiğimiz proje. Aşağı yukarı evet 21 evet. proje civarında Esay bölgesinde Residence, Lavinia City, Babil Kuleleri, Fisaid ve Ukra City gibi hı hı. böyle 21 tane ayrı evet. projede ortak sorun var. Doğrudur. Mesela sizin projede toplam kaç kişi mağdur oldu? Mağdur oldu. Aa, e kişi sayısını tam kestiremiyorum ama hani bizim e, grubumuzu üye olan 300'den fazla insan var. İnsan var. Hı -hı. E, toplam 25 artı 4 mü e, orijinal şey. 4 artı 25 ilk Ruhsat. ruhsatımız. Ruhsatın kopyasını Top, Toplam e, kaç daire ediyor peki. aşağı yukarı? E, bina şey bir binadaki yani bir kattaki daire sayısını kestiremiyorum şu anda. Hatırlayamıyorum. Tamam. Ve buna e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de onay veriyor. E, ESB Belediyesinin verdiği bir ruhsat bu. Büyükşehir evet. Belediyesinin onayından geçip geçmediğini bilmiyorum o aşamada. Onu, bu bilgiyi de bence gene e, medyadan aldım. Hı hı. E, daha sonraki. Yani 2008 Ağustosunda e, şey e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de e, onaylamış. Plan notları itibarıyla evet, belki. Evet. Hı hı. E, daha sonraki projemiz 4 artı 9 kat olarak ruhsatlanmış durumda. Bir herhalde Başvuru oluyor Bu ip, iptal için Bir başvuru evet, oluyor Evet ilk bir şey başvuruyla iptal ediyor şey, Mahkeme mahke, Mahkeme vasıtası mı geliyor yoksa bir şey? Yok, Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Arkasından da Büyükşehir BD'm. Belediyesi iptal ediyor evet. ve 25 4 artı 25 katı birdenbire 4 ee, artı 9 kata Çevirmiş oluyorlar evet, Toplam 15 kata ama evet. orada ilginç olan esasında 4 artı 25 katı ruhsat iptal ediliyor. Sonra inşaat şirketleri gidiyorlar. 4 artı 9 için bir müracaatta bulunuyorlar. Benim de dikkatimi çeken oldu. Yani bir taraftan ona e, ilk ruhsatın iptaline bir itiraz varken... ...öbür taraftan da yeni bir ruhsat ihtiyacı var. Orada da inşaat şirketlerinin herhalde bu finansal şeyi en azından... ...en az zararlarını nasıl kapatabiliriz telaşı mı var acaba? Nedir bu? E, muhtemelen öyledir. Çünkü e, bizim projemizde e, 6 tane bile 10 dört tanesi belirli seviyeye gelmiş durumdaydı. 2, yani dördün Altının e, ikisi belirli seviyeye gelmiş durumdayız. 10. katlar falan civarına. E, i̇ki bloğu temeli atılmış ve e, bir miktar birkaç kat yürümüş durumdaydı. Kalan iki bloğunun temeli henüz atılmamıştı. Şimdi e, benim tahminim duraksamaların asıl sebeplerinden bir tanesi ruhsatın ne olacağının netleşmemiş olmasıydı bir dönem. Ki bu bir 5-6 aya denk geliyor ama tabii hani e, Büyükşehir Belediyesi mühürlemiş durdurmamış bile olsa. Bir müddet durdurmuşluğu bir müddet durdurmamışlığı var ama bizim projemizde duraklamalar oldu. Muhtemelen inşaat sahipleri de şeyi beklediler. Ne oluyor ne bitecek neye göre yapacaklar hangi ruhsata göre hangi plana göre yapacaklar bu işi diye beklediler diye tahmin ediyoruz. Ama bu tabi bizim mağduriyetimizi değiştirmiyor. Çünkü bize daha geç bilgi verildi. Biz bunu sürekli her ay yaptığımız toplantılarda inşaat şirketiyle de görüşmeye çalışmıştık. Ee, bizi değişik e, bilgilerle oyaladıklarını bir müddet düşünüyoruz. Tabii ki herhalde bir takım cevaplar almaya çalışıyorlardı onlarda. Ee, evet mesela işte e, şimdi şeyi, notumu buldum. Esenyurt İmar Planları 28 Ağustos 2008'de Büyükşehir tarafından Onaylanıyor ve uygulamaya konuyor. Hı hı. Ancak bu anılan plan biraz büyük e, ...şeyin... E, esen yurttun e, tamamını hı hı. E, ilgilendiriyor herhalde imar planları e, kat maliklerinden birinin İstanbul Birinci İdare Mahkemesine başvurusu sonrası 2010'da iptal ediliyor. Hı. Belediye yeni bir plan yapmak için kolları sıvuyor. Hazırlanan nazım imar planı 8 Kasım 2011'de gene büyük şehrin onayından geçiyor. Esenyurt Belediyesi'nin e, geçen yıl 11 Haziran'da yaptığı olan, olağanüstü meclis toplantısında aldığı emsallerin yükseltilmesini öngören kararlar bir kez daha mahkemeye taşınıyor. Yani bu aslında 25-15 tartışması biraz Esenyurt'un evet. bütünüyle ilgili evet, anlaşıldığı evet. tam da ruhsatların kadarıyla. iptalleri de aynı zamanlara aynı denk geliyor denk zaten İstanbul 6. İdare Mahkemesi CHP Yurt ilçe yönetiminin yaptığı iptal istemini yerinde buluyor yürütmenin durdurulmasına karar veriyor yani tam bir karmaşa haline geliyor iş ki biz de o dönem itibariyle aslına bakacak olursanız e, Facebook'taki gruplarımız Twitter'daki gruplar vesaire ve hani basından destek almaya çalıştık birçok noktada sesimizi duyurmaya ve cevap almaya çalıştık fakat hiç kimse e, bize istediğimiz şekilde net bir cevap veremedi. Yani ruhsatın değişmiş olduğu yeni ruhsatın böyle olduğu bilgisini zaten almıştık. Yani bunu bize belediyenin tekrar vermesinin bir anlamı yok Anladım, idi bizim yok, için. Evet. Biz çözüm ne olacak çözüm ne olacak hani şeklinde bir arayışa girdik. Uzun, o zamandan itibaren düşünün yaklaşık işte bir, bir ay kadar öncesine kadar kimsenin sesi çıkmadı. Hiç, hiçbir yerden net bir bilgi net bir açıklama alamadık. Böyle olunca da e, konuyu eylemlere de taşımak zorunda kaldı arkadaşlar. Ben de Esenyurt Meydanı'na gidenlerdenim mesela. E, ki daha kalabalık olacaktı muhtemelen ama yağmur vesaire sebebiyle daha az kalabalık olduğunu düşünüyoruz. Bizim derdimiz orada e, suçlu kim, nerede onu aramak değil. Bizim bir mağduriyetimiz var. Biz paralarımızı yatırmışız. Kimi insanlar paraların tamamını ödemiş durumda. Bazı projelerdeki insanlar tapularını dahi almış durumda. Bizim projemizde bir senet ödeyenlerdeniz. Bizim gibi peşin para ödemiş ve bekleyenler de var. Tapu alanlar ne? Arsa tapusu mu aldılar? Hayır. E, kat tapularına almış tapıları. durumda olan arkadaşlarımız var. Evet. Farklı projelerde tabii, evet. tabii tabii. Evet. Farklı projeler aynı dönemde nasıl... başlamış. E, aşağı yukarı evet. aynı dönemlerde. E, zaten üçüncü yılına girdik yani evet. şimdiye kadar. Peki onlarla evet. ilgili herhangi bir yıkım kararı çıktı mı mahkemelerden? E, bildiğim kadarıyla yapının bir projesinde bir yıkım kararı oldu. Yani mu? Bunu tabii tam sebeplerinin detayını bilmiyorum ama sonuçta bina yapılıp bitmiş yani bu zamana evet. kadar. Tapusunu almışsınız mı? Evet. Yani <gülüyor> olacak iş değil. Evet e, şimdi enteresan bir şey tabii ki bu 25 kattan 15 kata e, düşmesi sırasında e, inşaat şirketleri de bir başka beklentiyle kabul ediyorlar 15 katı daha sonradan Doğru. Esenyurt Hı. Belediyesi'nde bir kat yükseltme çünkü e, konunun bir enteresan tarafı daha var 4 projede de Esenyurt Belediyesi ortak. Evet. yani hı hı. E, bu 21 projenin 4 tanesinde Esenyurt İnsan Belediyesi de, göre Esenyurt Belediyesi ortak olduğu için mi o imar alındı o zamanlar evet. diye bir soru gelmiyor değil yani tabi arkadaşlar Bilmiyorum. biz bunların hepsini aslında e, çok korktuğumuz ve ürktüğümüz yeni e, e, kentsel dönüşüm yasasının getirebileceklerinin ilk örneği olarak ele alıyoruz yani e, bu Esenyurt'taki Hadise önümüzdeki günlerde birçok yeni hadiseye örnek teşkil, örnek teşkil edebilir diye bu örneği veriyoruz. Tabii ki dinleyicilerimizin de bu konularda karar alırken çok dikkatli olmaları gerektiğini de belirtmek üzere ...altını çizelim istiyoruz. Evet, evet yani e, çeşitli zamanlarda... E, ...Facebook'ta ya da Twitter'daki mesajlarımızdan sonra... ...aldığımız bir takım cevaplarda... ...ya da insanların yaptığı yorumlarda... E, ...neye güvendiniz, neden aldınız... ...işte ortada bir şey yokken toprağa para verilir mi... vesaire gibi yorumlarla karşılaştık. E, biz e, yerel yönetimimize güvendik. E, biz e, yerel yönetimden ruhsat almış olan... ...inşaat firmasına güvendik... Biz ülkemize güvendik, ülkemizdeki yönetimlere güvendik, kanunlara güvendiniz, kanunlara evet, güvendik, yani kanunsuz bir şey de yapmadık. Evet. <gülüyor> Ve bu mağduriyetimizi dile getirmeye çalıştığımızda da aldığımız bu yorumlar açıkçası bizleri çok üzüyor. Hani ben hani nispeten daha küçük bir yatırım yapmış durumdayım ama varını yoğunu satıp emekli ikramiyesinin tamamını yatırıp bağlayan. evlenme takvimini dahi bu işlere bağlamış olan kişiler vardı meydanda. Yani ben e, dairemi alacağım ve ondan sonra evleneceğim şeklinde elindeki e, varını yoğunu bu işe yatırmış olan insanlar vardı. Evet sizin bu e, örneğiniz Esenyurt'ta e, yatırımdan ötürü mağdur duruma düşen insanların örneğinin bir önemli tarafı daha var. E, dikkatimizi çeken e, çok süratli örgütlendiniz ve ses çıkartmaya başladınız. Bu nasıl gerçekleşti? Bu nasıl gerçekleşti? E, bir teknoloji, yani. kısa cevap. E, fakat biz, e, daha doğrusu eşimin önereği olduğu bir e, proje bu. Bu problemden dolayı gerçekleşmemişti aslında. Başlamamıştı. Tabii evet. bu problemden dolayı başlamamıştı. Biz e, çok öncesinde bazı projelerde arkadaşlarımızdan duyduğumuz bir takım şeyleri işte şu projede işte peyzaja uygun yapılmamış yetişmemiş şeyler var şunları site yönetimine bildirebilmek için beraber hareket etmemiz gerekiyor tarzında şeyleri duyduğumuz zaman biz de hani dedik ki kendi grubumuzu kuralım. Ve o grubun içerisinde sanal komşular olarak ilk önce hayata beraber bir başlayalım, sonra da evlerimiz bittiği zaman yan yana oturup konuşacağımız kişilerle önceden tanışmış olalım ve bir takım şeyleri beraber hareket edebilir duruma gelelim. Asıl amaç buydu. Aslında böyle de başladı. ...inşaatı takip toplantıları Ortada vesaire... Ortada hiçbir sorun yok, tabii, tabii. problem yok. Tabii hiçbir ha. sorun yokken işte inşaatı takip toplantıları vesaire gibi şeylerin organize edilmesi... ...inşaatla alakalı bilgilerin insanlara iletilmesi gibi hani bir ortak hareket aslında... ...yurt dışından da çok satın almış insanlar var. Yani gelip gelemeyenler, bu tarafa gelemeyenler, başka şehirlerden almış insanlar var. Onları da bilgilendirmek anlamında. Geçerken birileri birkaç fotoğraf çekip siteye koyduğunda herkesin gönlü rahatlıyordu yapılan çalışmaları gördükçe... E, fakat tabi hani bu sorunlar başladıktan sonra e, iyi ki dedik ki biz böyle bir şeye başlamışız e, ve hani bunun üzerinden herkesi haberdar edebilir duruma ve herkesten haber alabilir duruma geldik açıkçası bizler de. Çünkü diğer durumda hepimizin gidip kapının önünde durmamız gerekiyor. Sosyal medyada hangi araçları kullanıyorsunuz? Facebook hocam? ve Twitter kullanıyoruz. Evet adreslerini verelim mi? Ee, adreslerini e, şeyden e, Twitter'daki hashtagimiz şu anda altın saatleri olarak açık durumda. Evet. Ee, oradan aslında adresleri de takip edebilirler. Ee, Facebook sitemizin de adresini takip edebilirler. Arkadaşlar biraz sonra sanırım tweet atarlar bunları hashtagimize. Evet. Evet. Ee, şu anda da onlardan bir mesaj geldi. Fi yapı mağdurları şu an itibariyle Esenyurt Belediyesi'nin önünde toplanmış. Başkan içerideymiş. Yani ee, i̇lçe Başkanı İlçe Belediye Başkanı Açıklama bekliyorlarmış İlk, ilk haberler e, evet, atmaya başladı Evet, evet. evet. Doğrudur. evet. Peki e, şu anda ortada mağdurlar var e, Suçlu ya... o, o bir soru işareti şu anda <gülüyor> evet. Bunun sonra hukuksal süreci falan nasıl gidecek e, şu... e, Açıkçası aslında biz Bir şekilde bu sorunun çözülebileceğini düşünüyoruz Çünkü artık sonunda sesimizi duyurabildik ve e, yerel yönetimler e, dahil olmak üzere herkes bu konuda bir, bir takım açıklamalar ve çalışmalar yapmaya başladıklarını duyuruyor. E, bizim ümidimiz sorunumuzun bir şekilde insanların mağdur edilmeden çözülüyor olması. E, i̇nsanlar derken tabii ki sadece e, konut alanları kastetmiyorum. E, konutları yapanları da kastediyorum. Çünkü hani onların sorunu çözülmeyince bizim sorunumuzun çözülebilme ihtimali zaten hiç yok. Ee, projelerden çıkmaya çalışan arkadaşlarımız olduğunda onlar da ciddi sorunlar yaşıyorlarmış duyduğumuza göre hani yani parasını alıp tabi hemen terk parasını etmek. hemen evet. parasını alıp terk edebilmek her projede çok mümkün olmayabiliyormuş ee, bunları da duyuyoruz hani bir taraftan da hani biz gerçekten hani orayı çok ee, emek harcadığımızı düşünüyoruz. Bu kadar emeği harcadıktan sonra paramızı alıp çıkmak yerine mağduriyetimizin giderilip evlerimizin bizlere teslim edilmesini istiyoruz açıkçası. Ee, ve hani bu konuda da herkese duyuru yapıyoruz. Herkesin sesimizi duyurmasını istiyoruz. Herkesin çözüme destek olmasını istiyoruz. ve Siyasi bir e, şey de, hani yönlendirme vesaire olmadan bu işin gerçekleşmesini istiyoruz. Biz herhangi bir siyasi amaç gütmüyoruz çünkü. Hakkımızı arıyoruz. Evet. Bu bizim hakkımız ve bunu elde etmek istiyoruz. Evet, duyurmak açısından da son derece başarılı oldunuz. Özellikle son iki ay içinde e, gazeteler sizden bahsetmeye başladı. Televizyon programlarına Çıktınız değil mi şimdi bugün de bir radyo programındasınız ve bütün bunlar bu sosyal medyadaki örgütlenmenizden mi kaynaklanıyor yoksa yani tanıdık birilerini buldunuz ve onları <gülüyor> devreye sokarak mı sağladınız bu başarıyı? Herhalde çok tanıdık birileri olsaydı bunlara gerek kalmazdı ama sadece bizim grup değil o bölgede birçok proje aslında aynı yapılanmayı sağlamış durumda birçok proje bunu yapmış durumda. Hatta bazıları dernekleşmiş durumda. Hani biz e, o seviyeye henüz gelmedik ama dernekleşmiş olan arkadaşların yaptığı e, çalışmaların da e, çok faydalı olduğunu düşünüyoruz bu e, noktada. Ama dernekler hep şeyden sonra kuruldu. Problemin ortaya çıktıktan sonra. Problem olduktan sonra, sonra Tabii. Değil mi? tabii evet. evet. Şu anda e, siz hukuka başvurmadınız. Hayır. Ama diğer projelerden başvuranlar olmuş olabilir. Olmuş olabilir çünkü tapuları ellerinde olup yıkım kararı almış ya da işte haciz vesaireler dolayısıyla başkalarına satılmış olanlar dahi var. Bizim projemizde mahkemeye taşınmış bir konu var tabi. Uluhan Babil Kuleleri Projesi'nde inşaat sahipleri bu ruhsatın iptal edilmesi konusunu mahkemeye taşımışlardı. Zaten en büyük beklentileri ki bizim de beklentimiz insanların mağdur edilmeden... Evet. mahkemenin olumlu bir şekilde, insanlar adına olumlu bir şekilde sonuçlanıyor olması idi Evet. Ama gene demin sorduğum soruya geliyorum. Peki niye yeni bir ruhsat başvurusunu bulunduğu firma onu tam olarak bilmiyoruz, değil e mi? şimdi elinizdeki ruhsat iptal edildiği takdirde sizin inşaata devam edebilme şansınız yok. yok. İnşaata devam etmek istiyorsunuz. E buna devam edebilmek için de e, onaylanabilecek olan bir projeyle muhtemelen başvurulmuş olmalı diye düşünüyorum. Yoksa hı hı. belediye kendiliğinden sizin ruhsatınızı değiştirdim. Bu sizin ruhsatınızdır diye bir şey vermemiştir. Evet şimdi o zaman arkadaşlar e, müzik parçamızı dinleyelim. Hı hı. Hemen arkasından Ceren Kumbasar Hanım'a bağlanacağız. E, Ceren Hanım... Proje, diğer projeler hakkında da bilgi sahibi. Bir de tabii ki kendisine bugünkü Kentsel Dönüşüm Yasası ile birlikte gerçekleşmekte olan projelere e, nasıl dersler çıkarabiliriz, projelerle ilgili olarak nasıl dersler çıkarabiliriz onu e, sormak istiyoruz. Evet, parçamızı dinliyoruz efendim. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Bugün stüdyoda Elvan Tekin'le birlikteyiz ve konuğumuz Serkan Bektaş. Şimdi Ceren Kumbasar'a bağlanacağız. Evet, telefon hattında Ceren Hanım. Ceren Hanım merhabalar. Merhabalar. Efendim şu anda Açık Radyo stüdyosunda Serkan Bektaş'la birlikte... Hı hı. Birinci bölümde Babil Kuleleri projesini, onun geçirdiği evreleri konuştuk. Siz bu bölgedeki bütün projeler hakkında bilgi sahibisiniz. Zaten programımızın girişinde sizi de tanıtmıştık dinleyicilerimize. Evet. Efendim özellikle şunu çok merak ediyoruz. Tabii ki son kentsel dönüşüm yasasından önce başlamış projeler bunlar. Evet. Fakat sanıyorum... Önümüzdeki dönemde sanki bu bir ilk örnek, uyarıcı örnek gibi alınabilir ve buradan bazı dersler çıkartılabilir gelecekteki kentsel dönüşüm projelerine ilişkin olarak. Bu konuda evet. ne düşünürsünüz? Alo. Alo. Herhalde Bil, ses, sesim gelmedi. Bu konuda ne düşünürsünüz? Buradan nasıl dersler çıkartabiliriz? Şimdi çok teşekkür ederim öncelikle bu güzel soru için. Çünkü bu meseleye çok uzun zamandır parmak basıyoruz. Çeşitli yayın organlarında biraz önce sizin de söylediğiniz gibi yer aldım. Ama hiç kimse bundan sonra ne olacak? Bu işten, bu esenyurt sorunundan aslında inşaat sektörü nasıl etkilendi? Ne dersi? çıkarmalıyız konusunda değinmemişti. Şimdi bu aslında çok düşündürücü bir konu gerçekten. Kentsel dönüşüm kapsamındaki projelerde değil sadece. Bundan sonra daha önce proje gerçekleştirilmemiş, inşaat projeleri açısından bakir olan her lokasyonda proje yaparken hem vatandaşın hem inşaat şirketleri sahibinin hem de belediyelerin çok dikkat etmesi gereken bir konu var. O da şu, inşaat Şirketlerinin yerel belediyelerden alınan ruhsatları her ne olursa olsun size satış vaadi sözleşmesiyle beraber elinize ruhsat fotokopisini verseler dahi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha doğrusu bağlı olduğunuz Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili ölçükteki imar planlarını incelemeden o ruhsatın geçerliliğini ne okey diyemiyoruz ne yazık ki. Aslında bir taraftan e, gerçekten bu e, şaka gibi bir durum. Yani bu cümleyi e, herhangi bir coğrafyada, herhangi bir e, ülkede kuruyor olsanız e, belki de deli derler. Ama ne yazık ki esenler krizinden çıkarmamız gereken ders bu. Yani televizyonlarda bol bol gösterilen reklamlar ne olursa olsun... Basında e, ne kadar güçlü şu kalemler e, bahsedilen projelerin şahane olma nüstu e, hem yatırım hem e, yaşam alanı olduklarını yazarsalar yazsınlar ilçe belediye başkanının açıklamış yaptığı proje bile olsa bugün bu projelerin e, gerçekleşeceğini inanmanız için büyükşehir Belediye'mize gidip e, ona gerekiyor. Kentsel dönüşüm projelerinde tabii biraz farklı bir husus var. Ee, kentsel dönüşüm projelerinde bakanlık da devrede ve Büyükşehir Belediyesi zaten kendisi devrede. Bu ihtiyacım de eğer eminseniz e, projelerin kentsel dönüşüm kıtsında olduğundan, o bölgelerde olduğundan zaten işiniz bir nebze daha kolay. Ee, yani zaten Büyükşehir Belediyesi ilgileniyor, zaten o ruhsatlar Büyükşehir Belediyesi'nden veriliyor onaylı bir şekilde. Ee, ama tabii ki eğer proje açısından bakil olan e, bir alandan bahsediyorsak o zaman e, müşterilerin de inşaat şirketlerinin işi de e, artık bu tecrübeden sonra bir nebze daha zor. Evet Canan Hanım ee, bu bölgede 21 proje içinde. E, 29. Öyle mi 29 mu? Evet 29. 29 proje içinde TOKİ'nin bağlantılı olduğu herhangi bir proje var mı? Yok. A ama Eflat, evet buyurun. Efendim? Yok, ancak biraz önce siz de belirttiniz belediyenin ortak olduğu dört tane proje var. Evet efendim. Siz bundan sonraki sürecin nasıl gelişeceğini düşünüyorsunuz veya mesela öğreniyoruz ki en azından Babil Kuleleri projesinde bir hukuksal süreç başlatılmamış. Evet. Bundan sonraki süreç gene İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesiyle yapılacak görüşmeler kanalıyla mı yürütülmeli? Yoksa bu konu artık hukuka aktarılan ve orada çözüm aranan bir sorun olarak mı görülmeli? Aslında her ikisi de doğru bu cevapların. Zira bu uğruna pekala bir hukuk mücadelesi başlatılabilecek bir konu. Ancak tabii ki çözümü için e, ne mağdurların e, istediği e, ve aslında hak ettikleri şekilde çözüleceği benzer ne de e, ilçe belediye başkanının açıklamalarında olduğu gibi kendisinin şu anda işaret ettiği, altını çizerek söylüyorum şu anda işaret ettiği e, emsallere göre bu projeler yeniden yapılacak gibi görünüyor. E, şimdi çok net ve çok e, açık bir gerçeklik var ortada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bazı em, emsallere itiraz etmekte de son derece haklı. Ee, bu itirazın geciktiğini söylemek mümkün evet ama genel toplamda e, gerçeği değiştirmiyor bu durum. Bazı emsaller gerçekten çok fazla ve e, satış yapılmış olsa dahi bu projelerde e, bu emsallerle inşaatların yeniden gerçekleşmesi mümkün değil bir imar affı olmadığı sürece ki ben şahsen tecrübelerime dayanarak böyle bir imar affının e, söz konusu olamayacağını düşünüyorum. Ancak tabii öncelikle Büyükşehir Belediyesi meclis Meclisi Meclisi'nde bu konunun tartışılması lazım ki 11 Şubat'ta e, böyle bir beklentimiz vardı. E, ancak Mart e, Belediyesi' meclis gündeminde umarım esen konusu konuşulacak. İmar transferi gibi çok önemli. Şirketlerin ciddiye alması gereken e, bir çözüm Önerisi getirmişti Büyükşehir Belediyesi. Ancak bu çözüm önerisi kısmi olarak e, inşaat firmalarını rahatlatan bir öneriydi. Ama bu önerinin de biraz daha e, geniş kapsamlı yer alacağını düşünüyorum Büyükşehir Belediyesi'nde. E, ardından Büyükşehir Belediyesi'ne gündeme geldikten sonra ilçe belediyesiyle Büyükşehir Belediyesi'nin e, bu konuda e, hemfikir olduğu bir çözüm önerisiyle mağdurların karşısına gelmesi gerekiyor. E, açıkçası o kadar komplike o kadar... ...tuhaf bir durumla karşı karşıyayız ki... ...ne yaptı ...önce yapılması gereken ağabey şey... ...en haklının yanında olmak. Şimdi burada en haklı olan mağdurlar. Ee, çünkü... E, hani ...bu ülkenin hiçbir... ...kamu kurumu... E, ...o reklamları yapmayın, gurur vermeyin... ...bu inşaata başlamayın demedi. Biraz önce Serkan Bey'in de belirttiği gibi... E, ...tatusunu alan... vatandaşlar var yani inşaatı tamamlanan... E, ...insanlar var... ...tapuları ellerinde olan... Hiç kimsenin müdahale etmediği anlamına geliyor. Bugün bir inşaat nereden baksanız ruhsatı alındı, projelendi, inşaata başlandı, hafifiyatı bile 3 ay sürüyor. Yani bu 2 bir süreç aslında kimsenin itiraz etmediği. Hani böyle olunca da e, insanların haklı oldukları yani bir haklılık sırasında bakarak bu işi değerlendirmek lazım. Öncelikle Büyükşehir Belediye başkanlığı da zaten Esen Yatı'na ilgili bir soru sorulduğu zaman e, ilk verdiği cevap e, evet en haklı vatandaş demişti. Şimdi bu cevabın hakkını vermek gerekiyor. Ee, bu cevabın hakkını da ancak bu insanların mağduriyeti, belki fiili olarak değil, o insanlarla anlaşmayı yaparak değil, ama mandi olarak e, kaybettikleri zaman da göz önünde bulundurular geri verilmesi lazım. İkinci mağdur. Ee, aslında firmalar, hani bunu her firma, bu 29 firmanın, 29, 29 projenin 29'u da demek mümkün değil belki. Ama e, kendi finansal e, analizlerini yanlış yapmış bir iki firma dışında firmalar da gerçekten mağdur. Çünkü belediye başkanının verdiği ruhsatlara yaptığı açılışlara güvenerek inşaatları yaptılan, Onların mağduriyetlerini de yine biraz önce söylediğim gibi imar transferiyle, başka projelerle çözmek mümkün. E, ama tabii bütün bu mağduriyetler umarım çözülürse de, şu soruyu sormak gerekiyor. Bu yüzyılda böyle bir coğrafyada artık Türk ekonomisinin bu kadar güçlü olduğu hem Orta Doğu'da hem Asya'da hem Avrupa'da söz sahibi olduğumuz Avrupa Birliği uyum sürecinde artık tamam biz istemiyoruz artık sizi diyebilecek bir durumdayken ekonomimiz Türkiye'de hala böyle bir sorunla karşılaşabiliyor olmak ve bu sorunun bu kadar uzun zaman çözülemiyor olması aslında hem Türk hukuku e, hem Türk milletinin e, psikoloji açısından e, çok ciddi bir konu. E, hem izlenmesi gereken hem de derhal çözülmesi bir daha yaşanmamak üzere çözülmesi gereken bir konu bu. Evet Ceren Hanım enteresan mesela bu Babil Kulelerinde toplam Hı -hı. 1050 dairelik bir projeden bahsediyoruz. 2008 Doğru. itibariyle Hı -hı. E, fakat bugün e, 300 küsür tane daireye ufalmış durumda. Satılan evet. daire sayısı ise o ilk rakamda olduğu gibi 1050. Keza Hı -hı. bir başka inşaat şirketi 30 kat lanse ediyor ama evet. 3 katın ruhsatını alabiliyor. Hı -hı. Bin küsur mağdurla karşı karşıyayız. Hı -hı. Yani bu hakikaten önlemleri alınmadığı takdirde biraz Hı -hı. önce siz sözlerinize başladığınızda ne olursa olsun nerede okumuş olursanız arkasında Kimin olduğunu öğrenmiş olursanız da gidip mutlaka Büyükşehir Belediyesi'nden durumu kontrol etmelisiniz evet. ee, sözü çok büyük bir anlam kazanıyor. Fakat tek başına bununla olduğu takdirde de e, insanların aldatılmasının önüne geçmek de mümkün değil. Çünkü bütün bunlardan... Haberdar olmayan insanlarımız da var. Bunun dışında başka bir önlem ne olabilir acaba? Yani özellikle de tabii ki kamunun ve yerel yönetimlerin gerçekleştirebileceği önlemler neler olabilir? Hiç bunca tecrübenizden hareketle tespit edebildiğiniz, önerebileceğiniz tedbirler var mıdır? bana e, bir yıl önce sorsaydınız size çok farklı cevaplar verirdim. E, ama şu anda mevcut durumumuzla beraber e, bu tedbirler ancak hani e, kişisel çabayla, kendi edindiğiniz bilgilerle, büyükşehirden aldığınız e, bilgileri örtüştürerek e, bir yanıt verebilirim size. E, çünkü ne yazık ki bu mağduriyetin, e, bu tuhaf durumun bu kadar uzun zamana yayılması bile bize gösteriyor ki e, ülkemizde hala birilerine bir takım kurumlara üstelik kamu kuruluşlarına hani özel sektörde e, burkaç yapan e, şirketlere değil de kamu kuruluşlarına bile e, güvenerek hareket ettiğiniz zaman yanına bindiğinizi gördünüz diye olayla karşı karşıyayım Dolayısıyla ben şu anda e, hem e, işte bir gazetede köşe e, yazan bir inşaat sektöründe 15 yılını tamamlamış biri olarak e, hiçbir öneride bulunamıyorum. Yani diyemiyorum ki şu kuruma gidin, şu kişilerle görüşün, sonra sizin evinizdeki projeyi şuradan kontrol edin. Çünkü gördük ki bütün bunları yapsanız bile elimiz kolumuz bağlı. İşte yanımızda Serkan Bey var, onun gibi bir duruma düşebiliyorsunuz. Ha işin farklı bir boyutu da var aslında. Şimdi. Ee, biliyorsunuz Lütük diye çok önemli, çok salgın bir kurum var e, ülkemizde ve bir sürü şeyde işte e, sigara içmekten tutun, e, kadın kıyafetlerinin e, duruşuna, e, öğrencilere verdiği, gençlere verdiği mesajlara kadar reklamlar birçok alanda denetleniyor. Ancak denetlenmeyen bir konu var inşaatlar. Boy boy üstelik ünlülerle ilgili e, ünlülerin de kullanıldığı reklamlar yapılıyor. Ama o reklamların gerçekliği var mı? Bu da reddlenmiyor. E, mesela ilk tavsiyem reklamlara, ilanlara, gazetede gördükleri şeylere, yazılanlara, çizilenlere inanmasınlar. E, satış ofisinde size söylenen bilgiler her bilgiyi kontrol edip yazılı halde, satış vaadi sözleşmesiyle ve en önemlisi teknik şartnameyle kontrol etsinler. E, noterden olmayan hiçbir satış vaadi sözleşmesini itibar etmesinler noter kanalıyla yapılmayan e, ama bunların dışında da bunları yaptınız güvende misiniz değil Dolayısıyla da e, hani buna verebileceğim ne yazık ki şu koşullarda net bir cevabım yok yok Evet ama hmm. çok önemli e, bir dönem tespiti yapıyorsunuz ve önerilerde bulunuyorsunuz. E, stüdyomuzda Elvan arkadaşımızın size bir sorusu var. General, benim de yani evet, ben... bir, şu şey e, siz bahsederken bu mağduriyetin nasıl giderileceği konusunda hem e, buradan işte e, Garimenkos satın almış olanlar hem de inşaat firmalar açısından bu imar transferinden bahsettiniz. İmar evet. transferi e, daha önce uygulanmış bir şey var mı? Bunun örneği var mı? İstanbul'da bildiğim kadarıyla yok. Çünkü bu tür bir sorun dolayısıyla uygulanmış bir sistem değil bu. Ama imar transferi çeşitli belediyelerde uygulanan, özellikle kamu kuruluşlarıyla ilgili uygulanan bir sistem bu. Ama şu anda tabii durum artık işin içinden çıkılmaz bir hale aldığı için bana en azından firmaların, kendi e, finansal durumlarını e, en azından vurgalarını düzeltmek için diyelim hı hı. E, akılcı bir çözüm olabilir gibi gelen şu ana kadar sunulan çözümler arasında en akılcı geleni. Anladım. Hayır ben e, şu açıdan da sormayı, e, sordum bu soruyu. E, biliyorsunuz bu kentsel dönüşüm Daha doğrusu afeti, e, e, afet afet riski taşıyan bölgelerin e, evet. ile ilgili yasanın uygulamasında bir e, bazı yerlerde bir ciddi bir problem var. Bu evet, emserler evet. nedeniyle bir tıkanma var. Hı hı. O noktada mesela bu gündeme gelen bir şeydi. İmar transferinin yapılması yahut da imar borsasının açılması filan gibi bir takım öneriler geldi. Evet, ona, ona yönelik eğer bu Mart ayındaki toplantıda bu şekilde Büyükşehir bunu teklif ettiyse, böyle bir uygulama yapılırsa bu öbür yasanın uygulanmasına yönelik de bir emsel teşkil eder mi? Bu, bu şekilde bir uygulama genişler mi? Ee, açıkçası emsal teşkil edeceğini zannetmiyorum çünkü afet riski taşıyan bölgelerle e, bizim içinde bulunduğumuz Esenyurt'ta bulunduğumuz bölge birbirinden çok farklı. Ha, bir, bir, şöyle bir benzer e, yanı var Esenyurt'ta özellikle Kadir Topbaş'ın itiraz ettiği önemli bir bölge dolgu e, alan olduğu söylenen bir bölge. Dolayısıyla da hani afet riski dediğiniz zaman e, böyle bir benzerlik kurulabilir mi kurulabilir? Ama e, özellikle bu tür durumlarda emsal e, teşkil etmesi söz konusu değil. Temsal dönüşüm afet riski dediğiniz anda işin rengi, boyutu, hukuki çerçevesi bile tamamen değişiyor. Evet şu anda zaten tartışma emsalin arttırılması üzerinden döndüğü için aslında e, bütün kentsel dönüşüm yasasının getirdiği olanaklardan faydalanmak isteyenler açısından da çok ciddi bir tartışmayı başlatacak. Bu Fikirtepe'deki evet. gelişmeyi biliyorsunuz. Yani hı hı, şu tabii. anda herkes Fikirtepe örneğini önüne alarak hı hı, hareket hı. etmeye çalışıyor ve yerel yönetimleri de hı hı. Büyükşehir Belediyesi'ni de bu noktada sıkıştırmaya çalışıyor. Sizin, Ama o evet. Oradan sözünüzü kestim çok pardon ee, oradan çıkış yok bence yani bence or, e, buna, buna çalışmak akıl bir iş Doğru. değil açıkçası hani e, haklıyken haksız duruma düşürmeyelim kendimizi. Çünkü o bambaşka bağımsız değişkenleri olan bir konu. Kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş. Üstelik bunun projeleri çıkmış. Bir bölü beş binlikler bile asılmışken eserlikle mukayese etmek ve oradan bir çıkış yolu aramak akıl hakikaten değil. Evet. Ama tabii ki hani mağdurların şöyle bir hakkı var mı? Eski emzallerimizi geri istiyoruz deme hakkı evet var. Ama işin gerçekliğine baktığınız zaman çok mümkün görünmüyor bu sonuç bana. Evet, yani daha... Büyükşehir Belediyesi bu inşaatları durdurduktan sonra ya evet aslında siz bayağı mağdur oldunuz. Bizim arkadaşımız da yanlış yapmış. Hadi size emsalleri geri verelim diyemez. Ee, bu bir, yani ancak büyük şehir için söylenebilecek şey dediğim gibi biraz önce e, bu kararı geç vermek, o inşaatların müdahalesinde geç bulunmak olabilir. Ama orada da e, üstelik de aynı partiden olan bir başka belediye başkanı söz konusu. E, dolayısıyla da bunun üzerinden giderek e, mağdurların bir çözüm e, Fikirtepe örneğiyle mukayese ederek e, bir çözüm bulacaklarını hiç tahmin etmiyorum. Evet, ben zaten Fikirtepe örneğini verirken onun e, kentsel dönüşüm, e, yenip kentsel dönüşüm projeleri açısından dahi tehlikeli bir örnek evet, olduğunu ve e, elleri ayakları bağlar bir hale geldiğini düşündüğüm için söyledim. Hemen oradan doğru. da imar transferine geçmek istiyorum. Sadece kamu kurum, kurumları arasında değil, aynı zamanda devletleştirilmek istenen arazilerin karşılığında özel şahıslara imar transferi yoluyla başka bir yerde, başka bir e, alanda e, hmm. arsaların tahsis edildiği örnekleriyle hem İstanbul'da hem de diğer kentlerde karşılaştık. Yani bu aslında evet. uygulanan bir şey imar transferi. Evet. Herhalde, yani bu, bu şekliyle değil ama dediğiniz şekliyle evet. Evet e, tahmin ediyorum ki e, bu bölgedeki... E, temel çözümde sizin de belirttiğiniz gibi bu yol olabilir hı hı. E, bu herkesi sakinleştirecek ve e, hak gaspının da önüne e, geçecek bir şey olabilir e, fikirtepe ise e, bu sefer e, eşit durumda olanlar arasında başka bir haksızlığa neden olacak bir sorun evet. yani iki tane afet riski taşıyan bölge olduğunu düşünelim birisi Fikirtepe orada iki buçuk alıyorsunuz dönüyorsunuz gidiyorsunuz bir başka bölgede aynı riskle karşı karşıyasınız ama emsalin daha düşük örneğiyle karşı karşıya kalıyorsunuz o nedenle Fikirtepe önümüzdeki dönemde de olumsuz bir örnek olarak önümüzde duracak diye düşünüyorum. Evet, çok doğru. Ceren Hanım çok teşekkür ederiz size. Rica Sağ olun. Ee, hem e, genel e, kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi aldık sizden hem de Esenyurt'taki konut krizine ilişkin e, görüşlerinizi aldık. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Size de kolay gelsin. Hoşçakalın. Çok teşekkür İyi günler. Teşekkür Evet, telefon hattımızda Ceren Kumbasar vardı, Ceren Hanım'la hem e, afet riski alan e, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine ilişkin kentsel dönüşüm e, yasasının getireceklerini hem de Esenyurt'taki konut krizini konuştuk. Evet, Serkan Bey, ne diyorsunuz bu arada e, yeni tweetlerimiz geldi mi? Yeni mesajlarımızı okuyorum. Lütfen. Çeşitli arkadaşlarımızdan gelen mesajlar. Bir tanesi bugün 19. senedimi tıpış tıpış ödedim. Cebimde 3 kuruş parayla ayın sonunu getirmeye çalışacağım. Belki bu dünyada değil ama öbür tarafta hesabı görülür biliyorum diye başlamış mesajına. Bir başka arkadaş toplantı gününde konuşulacak olan konuları derlemeye çalışıyor. Bir başka arkadaşımız bu çok ilginç. Ekonomi ve işletmecilik eğitimi aldım. Şu anda gayrimenkul geliştirme konusunda çalışıyorum. Bilim kurgu severim. Vesaire diye başlamış. Hani bütün uzmanlıklarımı bir kenara bırakıyorum. Başka bir konuda kendime bir alan açtım. Orada uzman olmaya çalışıyorum ki mağduriyetimin giderilip giderilemeyeceği konusunda bir yorum yapabileyim demiş. Tabi. Bizler senetlerimizi ödemeye devam ediyoruz. Daha ne kadar ödeyeceğimiz, ödeyebileceğimiz bu e, durumda bilemiyoruz. Asıl bizim için önemli olan konu e, yerel yönetimimizin, e, Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuya gerçekten çok hızlı bir şekilde el atıp bir an önce bizim mağduriyetimizi ne şekilde giderecekse gidermesi. Anahtar kelime hız burada yani o evet. öyle gözüküyor. Mi? Çünkü evet. insanlar ödemeye devam ediyor, beklentiler devam ediyor, firmalar iflas etmeye başladı filan. Hakikaten ortalıkta çok sonradan çözülmesi çok büyük sorunlar her gün birbirinin üzerine yığılarak da... Hayır inşaat şirketler. şirketleri de tabii ki yani öyle aylarca bekleyebilecek durumda olan kuruluşlar Yok. değil. Hiçbir zamanda olmadılar. Onların da bir kaynak üretebilmeleri için faaliyetlerini hızlı bir şekilde sürdürmeleri gerekiyor. Aynen, aynen. Evet. Doğru. Peki e, önümüzde çok ciddi bir başka konu var. Açık Radyo'nun başka programlarında da ele alınıyor. Tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısı gündemde. Evet, evet. Elhan, evet. Elvan e, dinleyicilerimize ne mesajlar vereceğiz bu konuda? Bu esasında tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunu tasarısı e, hakikaten e, ilgili çevrelerde çok ciddi olarak bir tepki yarattı. Bununla ilgili çeşitli kuruluşların önderliğinde bir takım aktiviteler de yapılıyor. Bununla ilgili işte yeşiller ya da başta olmak üzere ciddi olarak belgeler ortaya konuyor. Görüşler ortaya konuyor. Kanunla ilgili ciddi ciddi eleştiriler var. Yani bu kanunun bir koruma değil tam tersine işte tabiat ve biyolojik çeşitliliği ve e, kullanımını arttıracak olan bir kanun, bir düzenleme olarak görüyorlar. E, bu önümüzdeki günlerde tabii nasıl geliştiğini göreceğiz. E, bununla ilgili olarak e, gene en büyük eleştirilerden bir tanesi hakikaten. Yani bu tür kanunlar düzenlenirken e, halkın katılımı hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. E, tamamıyla belli e, kamunun bir takım ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı şey yapılarak... E, o baz üzerinden düzenlemeler yapılıyor. Ama şöyle bir şey var e söylenen tasarının amacı tabiat biyolojik çeşitlilik ve peyzajın kullanımını sağlamaktır. Koruma söz konusu değildir. Koruma, koruma kullanımı sürekli hale getirmek içindir. Bu kanunda da o yok. Bir de tabii bütün yetki artık bundan sonra bakanlara ve bakanlar kuruluna veriliyor. E, çok çeşitli son dönemlerde çıkmış bir çok kanunda gördüğümüz gibi o şekilde bir uygulamada var evet. söylenen o. Evet yani tabiatın e, tabii değerlerin ve biyolojik çeşitliliğin e, sürdürülebilirliği ancak bakanlar ve bakanlar kurulunun kararlarına bağlı ki bu da tabii ki bizi e, bugüne kadarki kanunlardan hem uzak tutuyor hem de yetki tek elde toplanıyor e, bu bugüne kadarki örneklerden de hareketle ee, mevcut bakanlar kurumunun ve bakanlarımızın e, hiç de bu konuda hassas olmadığını aksine sanayileşme uğruna e, birçok tabiat varlığının da e, devreden çıkartacak kararların alındığını biliyoruz. Evet, evet yani şu çok önemli herhalde e, dinleyicilerimizin özellikle e, medyada çok fazla e, Bahsedildiğini görmeyebilirler ama internette tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma kanunun tasarısı hakkında e, düşünülenleri, eylemleri e, izlemelerinde fayda var. Senin de söyleyeceğin birkaç şey daha var. Bir şey var, bu, özellikle bu, bu konuda yapılan eleştirilerin en, en önemli bir tanesi de. Yasanın ki bu şu haliyle, tasarının şu haliyle bir kere anayasanın çeşitli maddelerine aykırılık içerdiği ve uluslararası bir takım sözleşmene de aykırı olduğu. Bu konuda da bir şey var. Nasıl diyeyim? Duyarsızlık demek istemiyorum ama özen göstermemiş olduğu yasanın yazılırken ortaya çıkan bir şey var. Ve hani dediğimiz gibi koruma yerine doğal varlıkların açık kullanımına kolaylaşacak birazcık talana yağmaya yol açacak dolayısıyla canlı yaşamı sürdüklerinin tehlike atacak nitelikte olduğu söyleniyor bu konuda yeşiller ve sol gelecek Partisi'nin bir duyurusu var onu da öneriyoruz dinleyicilerimize evet onu da onların internet sitesinden okuyabilir evet. ve izleyebiliriz evet evet Serkan Bey sizin özellikle kendi bölgenizdeki soruna ilişkin söylemek istediğiniz son sözlerinizi de alalım. Ve varsa tabii ki e, tweetleri de bize aktarın, dinleyicilerimize aktarın. Ondan sonra da programımızı kapatacağız. 24 Şubat'ta e, inşaattaki toplantımızı tekrar gerçekleştireceğiz. E, bu toplantıdan herkesi haberdar etmeye çalışıyoruz. Fakat biraz önce söylediğim gibi hani Facebook, Twitter gibi konuları takip etmeyen hatta gazetelerdeki bu kadar habere rağmen bundan haberdar olmayan insanlar var. Onları nasıl haberdar edebileceğimizi açıkçası çok net bilemiyorum şu anda. Çünkü televizyonda dahil olmak üzere her yerden aslında. İnşaat şirketlerin, proje sahiplerinin bunların bağlantı şeyleri yok mu? E, doğru aslında onların bunu yapıyor olması çok daha doğru olur. hani evet. Bu toplantıya mağdur olan insanların tamamının bilgilendirilmesi anlamında, toplantıdan da bilgilendirmeleri anlamında ön ayak olurlarsa e, iletişim bilgileri dahilinde çok faydalı olacağını düşünüyorum. E, biz hep beraber hareket etmeye çalışıyoruz. E, her konuda birbirimizi sürekli bilgilendirmeye çalışıyoruz. Akşamları işi gücü bıraktık. Televizyon seyretmeyi dahi bıraktık. Kitap okuyorduk artık onu da okuyamıyoruz. Çünkü sürekli Twitter ve facebook mesajlarını takip edip onları e, cevaplamak durumunda kalıyoruz. E şimdi eylem zamanı tabii. Ee, birilerinin hareket etmesi gerekiyordu. Ee, herkesi hareket ettirmek için biz elimizden geleni yapıyoruz. Umuyoruz ki e, biraz önce de söylediğim gibi yönetimlerimiz bunları dikkate alır ve problemlerimizi çözer. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Biz Serkan çok teşekkür Bey. ederiz. Hem Ceren Hanım'a hem de Serkan Bektaş'a çok teşekkür ediyoruz verdikleri bilgiler için. Bugünkü programımızı bir müzik parçasıyla kapatacağız. Evet, biz çıkış anonsumuzu yapalım. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Esenyurt'taki konut krizine ele aldık. 29 projede oldukça çok sayıda daireyi satın almış olan insanların mağduriyetini dile getirmeye çalıştık ve bütün bunları evet. e, önümüzdeki dönemde karşı karşıya kalacağımız kentsel dönüşüm projelerinde dikkat edilmesi gereken noktalar çıkarılması gereken dersler açısından ele almaya çalıştık. Son, bir Son bir tweet evet. geldi onu okuyalım. 10 Mart'ta Taksim'de Esenyurt mağdurları eylem yapacak. Bunu da duyurabilir misiniz demiş dinleyicimiz. Tabii onu saat kaçta onu... Dönemiz. Ayrıca, ee, bu konuda ayrıca o tweetleri takip etmek gerekiyor. Galiba. Ayrıca her Saat hafta için. önümüzdeki haftada dahil olmak üzere e, mutlaka duyururuz. Evet efendim gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.